بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم فبلانا رسولنا النبي الكريم ve nehn ola daaliktenin şaikirin şaheddin bi kalbin selim çok aziz efek muhterem sunalar <gülüyor> peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden bahsediyoruz, bahsedeceğiz. Bir ay evvel mavzuğa girişte, konuya girişte dedim ki, biz nerede peygamberimiz Zişan Efendimizin vasıfı, medhi, senası nerede? terem üminler bu sözü bir hak dostu bir peygamber muhibbi şöyle söylüyor bakınız febali ve eksir len yuhita bi vasfihi feeyne sireyya min yedil mütenavili febali ve eksir Resulullah'ın metü senası ve mümtaz sıfatlarının beyan ve izah ve tadadında istediğin kadar mübala et ve sonsuzluğa kadar çok şey söylemeye çalış. Fakat bu söylediklerin, söyleyeceklerin yanında bir hiçten ibaret kalır. Neden mi? yerden elini uzatanla semavatın tabakatını aydınlatan Süreyya Yıldızı nerede diyor. Siz elinizi uzatmakla hiç Süreyya Yıldızına yetişebilir misiniz diyor. Evet muhterem Müslümanlar, biz Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selam hazretlerinin vasıf ve senasını ancak kendi kararımızca, bildiğimiz ve yetişebildiğimiz kadar söylemeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Halik-ı Zülcelal Vel Kemal Hazretleri, Kerem buyursun, rızasına uygun sözlere bizi muvaffak kılsın inşallah. Evet. Muhtemem ümidler, Şifai Şerif'te Endülüs'ün dev alimlerinden Gazi İyas Hazretleri, Peygamberimiz İshan sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin medih ve senası ve kadrinin bilinmesi. Ali ve yüce derecesinin anlaşılması meselesinde ibare olarak şöyle diyor bakınız Şifai Şerif'te ibare. El halku ma arafullahi azza ve celal ve arafu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Halk kendine verilen akıl, izan ve idrakle Allah'ı bilemediler diyor. Herkes kendi kadrince, gönlüne verilen ışık, aklına verilen nur sayesinde Halik'ine inanmıştır. Fakat ma kadrellahi kadrihi Kur'an-ı Kerim onlar Allah'ın kadrini layıkı vechiyle takdir edip bilememişlerdir diyor. Cenab-ı Hak için hüviyeti hak mektumdur. Muhterem Müslümanlar, hüviyeti hak mektumdur. Yaratanı yaratılan bu alemde nedir? mahiyeti ilahi nedir? Bunu bilemeden gidecektir, bilmesi de mümkün değildir zaten. Mahluk, Halık'ın hüviyetine ne kadar davransa, didinse ulaşması mümkün değil. Beşer aklının mazarasındadır Cenab-ı Halık'ı Zülcelal. Onun için büyüklerden bir saat öyle diyor. كُلُّ مَا bi balik. Vallahi fi bera'i Allah için beynin çatlarcasına düşünsen nedir, ne olabilir, nasıldır diye aklına gelen her şeyin Mevla'nın kudret ve varlığı ötesindedir diyor. Onun için sözün de, işin de, düşüncenin de, kararın da en güzeli Aşhed <Gülüşmeler> a La ilahe illa ve Aşhed an Muhammedan abdhu ve Rasul. Müslümanlar, hocam Hacı İsa Efendi Hazretlerini rahmetle, nurla, cennetle yad ediyorum. Yetiştiren hocam Hacı İsa ruhi, bolay Hocafendi Hazretlerini nurla, sürurla, rahmetle yad ediyorum. Akaid okurken bize Emaliyi ezberletmişti. Akaidden manzum bir eser var emali diye ezberletmişti. Orada söylediğim mesele için de şöyle bir beyit vardı: Hakikatül Hak lenti kalbi alamına, ولكن ترددهم في دار رضواني. Ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar beli, ne kadar fasih. Öyle diyor Elif Hakikatul hak lantu kalbi alanina Bu alemde hakikati hak mahiyeti mutlak Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin zatı akledilemez, bilinemez, bilinmemiştir, bilmeyecektirza. Ancak velakin tereddüdühüm fi darir <gülüyor> rıdvanı ulemaların tereddüt ve ihtilafı ''Cennette cemali görüldüğünde mahiyeti hak bilmeyecek mi?'' Bilinmeyecek mi? O da, da ihtilaf etmişler. muhittin Arabi gibi bazı yetişilmez insanlar bilinecektir, cennette bilinecektir demişler. Ulema ve fudaladan birçokları da hayır, cennette de ancak görülecek diyor. Yunus Emre ne demiş? Yunus, bu göz onu görmez. Koca aşık, aşk eri Yunus Emre öyle diyor. Yunus, bu göz onu görmez. Görenler hut haber vermez. Bu menzile akıl ermez. Bu kurduğun serap nedir diyor. Nesin sen? Kimsin sen? Senin aklından ne olacak ki? öyle görmediğim, ermediğim varlığa inanmam diyor. Hadi hay köpek! <gülüyor> Cenab-ı Hak Celle vale Hazretlerini müminler böyle bir taiz ve sözden müberradır, uzaktırlar muhterem Müslümanlar. Ben bunu, ben bunu, ha! evladım. Delikanlı. Hep hem ayıp hem günah. Olmaz evlat. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine inadi olarak inanmayan türediler için kullanıyorum bu tabiri. Türediler için kullanıyorum bu tabiri. Memleketimizin bin yıllık iman yurdu, mübarek topraklarımızın üzerinde yürüyüp bir de üstelik nimetleriyle perverde olup cennet vatanın sayısız saadetleri içerisinde büyüyüp sonra bu memleketin evladının filan yerde veya filan vilayette karşısına geçip sizin inandığınız Allah'a inanmıyorum diyen alçaklara söylüyorum. Behey! Behey! Annesinin rahmine hangi balu gecesi düştüğü belirsiz piç! Bu milletin mukaddesatına, yüce Rabbisine daha ne zamana kadar ne zamana kadar dil uzatacaksın diyorum. Muhterem ümmet, asıl mevzumuz şu. Şifa-i Şerifte Gazali Hazretleri öyle diyor. Halk tabii ki verilen, beşere nasip olan akıl ve idrakin ışığında mahiyeti hakkı bilemediler. Bilemezler de Teeddüt cennet içindir. Rabbim cennette cemalini görmeyi nasip etsin inşallah. Bu mazuda çok tatlı şeyler var muhterem Müslümanlar. Ama biz Peygamber Efendimizden bahsedeceğiz. Evet. Rabbimizden niyaz ediyorum. Hepimizi cennetin kapısı önünde birleştirsin. Cennetin sonsuz nimetlerine cümlemizi masal kılsın. Sonra da cennetül i Çok büyük bir zatın mübarek ağzından dinlemiştim Medine-i Rabbim şefaatin ama sar kılsın inşallah. Şöyle demişti. Hadi bugün size bir latife müteremmimler. Ehli cennet cennete yerleşecekler. Ehli nerede da ateşe yönelecekler. Şukurlarını herkes bulacak. Yaptığı yanına kalmayacak. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. Söylediğinin, yaptığının, ettiğinin karşılığını herkes aynen mukabili neyse görecek. İn hayran fe hayrun ve in şerran fe şerrun. ''Ya Rabbi bizi hayırlı amellerden ayırma!'' Böyle iş bitti mi? فَرِيْقٌ فِي ve وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيرِ فَهْلَاسِنْcaَ herkes yerine yerleşti mi? Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri cennet ehline davetiye çıkaracak. Ey dünyadayken gayb-ı imanla zatıma kitabıma, peygamberime, gönderdiğim şeriatime azami iman ve inançla yönelip, sımsıkı sarılıp, mucidile amel eden kullarım. Güzel ettiniz, yolunda yürüdünüz, rızamı gözettiniz, salih ameller, iyi işler işlediniz, imanla yaşadınız ve imanla huzuruma geldiniz, mükafatınız cennet. Vaadimi yerine getirdim, tamam mı? Kur'an'da müteaddit ayat-ı ilahiye, halık Zülcelal ve Kemal Hazretleri cennet vaad ediyor, cennet vaad ediyor, cennet vaad ediyor. فَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمُلُوا Cennetin tecihi min tehtihel enhar. İnanan ve iman eden kullarıma Habibim, altından nehirler akan cennetleri müjdele. Öyle olunca o müctehiler eriyor ve Cenab-ı davetiye çıkarıyor. Sekiz cennetin fevkinde bir cenneti var. Bu cennete Cennetül Müşahede, Ru'yet Cenneti deniliyor. Hacı Veisat Hocamız Cennetül Müşahede diye bunu bastırarak söylerdi. Herkes uçuşarak cennetül müşahedeye erkekler muhterem erkekler kadınlar o tecelliye herhalde tahammül edemeyecekleri için bu davetiye cennette sadece erkeklere kadınlar cemalullahı görecekler mi görmeyecekler mi görecekleri olacak görmeyecekleri mi olacaktır istidat ve kabiliyetleri buna yeter mi yetmez mi Fakai kitaplarımızda bu münazara, mübahasa, münakaşa ve ihtilaf meselesidir. Üzerinde durmaya vaktim yok. Erkekler, müşahede cennetinde adeta gönül radarlarıyla o günün adeline göre ne kadar milyarlar ehli cennetse, kendilerine ayrılan koltuğu, teşrifatçı meleklerin yardımı olmadan varıp doğru herkes yerine oturacak. En ufak bir kargaşa almayacak muhterem mümürler cennet alemi inşaallahu teala. E hocam sen o kadar yakinen anlatıyorsun ki sanki oralara gitmiş, görmüşün, gelmişsin de bize söylüyorsun gibi. Ey vallahi görmeden görmüşüm, ermişim, oradan geliyorum gibi inanıyorum çünkü muhterem. Bir şeyi Allah buyuruyorsa, bir şeyi Resulullah buyurmuşsa, bir şey sahih eser ve akbar ile sabit ise eğer Onda hiç şüphe yok bu teremimiler. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla söylendiği gibi vakı olacaktır. Onun için ben size tereddütsüz oradan geliyorum gibi anlatıyorum, tamam mı? Hani meşhur bir kıssa var. Sohbet ediyoruz. Ahmedi bıycan, Mehbedi bıycan diye iki kardeşler var. Geli bolulu bunlar birinin Ahmediye, diğerinin Muhammediye diye eserleri var. Büyük insanlar, asil insanlar, alim ve arif kişiler, muhterem mimiler. muhammed Muhammedi Beycan manevi yolu biraz daha, manevi yönü biraz daha güçlü. Abisi Ahmedi Beycan abisi olduğu halde ona nazaran biraz daha istidadı geri. Muhammedi Beycan Kürsi'de Hazreti Hızır Aleyhisselam Aleyhisselamla Musa Aleyhisselam'ı anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de Suretül Kehf'te Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hz. Aleyhisselam'ın birleşmeleri, gemiyi özürlendirmesi Hz. Aleyhisselam'ın, çocuğu sokak ortasında katletmesi, kendilerine ziyafet vermeyen, misafir etmeyen Antakya ahalisinin yanından, şehrinden yaşarken, eğri bir duvarı, yıkılmak üzere olan bir duvarı doğrultu vermesi, Hızır Aleyhisselam'a Musa Aleyhisselam'ın itiraz etmesi, Hz. Hızır'ın ''Kale hâzâ firâ'u beynî ve beynik'' ''Artık üçüncü defa itiraz ettin, mukadderdir ayrılacağız, çare yok.'' demesi. Muhterem Müslümanlar, sonra bu üç hadisenin tevilini Cenab-ı Musa Aleyhisselam'a anlatması, mesele böyle ceryan ederken, mihrap tarafında oturan abisi ahmet diyeceğim. Kardeşi Muhammed-i konuşurken tebessüm ediyor. Gülercesine tebessüm ediyor. Tam senin böyle güzel nakli sırasında. Muhammed-i abim ben bir hata ettim de onun için herhalde tebessüm etti diye biraz dürülüyor, biraz içinden kırılıyor Muhterem Müminler. Ders bitiyor, eve varıyor Muhammed-i Annesine gözünün yaşıyla dert, dert yanıyor. Anne diyor, şu abimin bana yaptığını görüyor musun?" diyor. Cemaatın içerisinde beni perişan etmiş oldu sanki diyor. Ben diyor, mavzuğu anlatırken böyle güler gibi yaptı diyor. Bu hak eder. Evladım, abi sana böyle bir şeyi yapmaz. Suret katiyede seni rencide etmez. O müdebbir insandır, büyük adamdır. Onda bir hikmet vardır diyor. Gelince, abisi gelince anneleri her ikisini karşılıklı önüne alıyor. Bak diyor, Ahmet, evladım, Muhammed konuşurken sen tebessüm etmişsin, onun biraz ağırına gitmiş diyor. Anne diyor, tabii diyor o anda kardeşime bunu söylemem, anlatmam mümkün değil diyor. Hızır Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam'dan bahsediyordu. Yanıma Hızır Aleyhisselam geldi diyor. Dersi büyük bir vecd dinledi diyor. Hadisatı kardeşim anlatırken ne kadar da yakini anlatıyor. Sanki ikimizin üçüncüsü oymuş dedi diyor. Güldü. Ben de onun gülmesine tebessüm ettim diyor. Muhammed'i i Bica'nın eteği tutuşuyor tabii. Niye kardeşim görür de ben Hazreti Hızır'ı görme. Anne, kıymetli annem, muhterem annem, niye beni de onun gibi doğurmadın? Niçin ben o istidattan mahrumum? Telaş ediyor. O Hızır Aleyhisselam sağ mıydı, ölü müydü, görülür mü, görülmez mi, görenler olur mu, görenler olmaz mı filan Necip Fazıl'ın Ruhu cennetlerde olsun inşallah. Böyle enayi mülahazaları bura, şimdi biz aşk ve vecd alemindeyiz diyor. Özür diliyorum, Ne Fazıl'ın söylediği, onun için aynen naklediyorum. Muhtemem mümkün, annesi Muhammed-i Bican'a diyor ki o arada, ''Evladım'' diyor, ''Ağabeyine abdestsiz süt vermedim diyor. Ya muhterem! Muhterem Müslümanlar! Allah'ın mübarek kulları! Dünyanın ne olduğunu nereye geldiğimizi düşünür müsünüz? Allah'ınızın aşkına diyorum Konyalı kardeşlerim! Hangi çizgideyiz? Bizi kurtardık diyenler hangi kavşağa getirmiş bırakmışlar bizi? tahmin ediyor musunuz, tekayyül ediyor musunuz, düşünüyor musunuz Müslümanlar? Annesi diyor ki oğlum, abine yetişinceye kadar adlestsiz süt vermedim, sen bir defa çok ağladın da ağlamaya dayanamadım, geldim, adlestsiz süt verdim sana, ona yetişemezsin diyor. Muhterem müminler, bunu nereden çıkardım? Hatırlayın bakayım. Cennetül müşahedeye, cennetül müşahedeye, müminler Allah'ın cemalini görecekler, görecekleri yerdir orası. Oradan görecekler dedim ya, görmüş gibi anlatıyorum size, öyle inanıyorum Rabbime, Rabbimizin vaadi mutlaktır, cennetine koyacak, cemalini gösterecek inşallah. Muhtemelen Müslümanlar, bugünkü dersin mukaddimesi böyle bir cilve olsun varsın, birkaç cümle daha söylüyorum. Mevla, cemalini görmek için gelen kullarına diyecek ki, ''Size güzel bir ses dinleteyim mi kullarım.'' Dinlet ya Rabbi. Hurilerine emredecek, cennetteki hurilerine emredecek en güzel terennümat ve namat ile ilahi okuyacaklar. Hani Yurus Emre söylüyor ya, şöyle cennetin ırmakları akar Allah diyor diyor diye ona benzeyen ilahilerden puriler cennete yakışır name ve musiki ruhani ile ilahi okuyacaklar. Ehli cennet mest. O bitiyor. Cenab-ı buyuracak ki, size daha güzel bir ses dinleteyim mi ey kullarım. Dinlet ya Rabbi. İstiyoruz. cenab Davud aleyhisselam zebur okuyacak. cenab Davud aleyhisselam zebur okuyacak. Mezamiri Davud diyor ya Peygamber Efendimiz Ebu Musa'l-Eş'ari utiye mizmâram min mezamiri Davud Ebu Musa'l-Eş'ari Hazretleri gayet manevi terennümatla Kur'an-ı Kerim'i Akıl götürücü, gönül besledici, ruh açıcı bir güzellik de okurdu. Onun için onun güzel okumasına Peygamber Efendimiz, Ebu Musil Eş'ari, Davud'un namesinden namelere mashardır buyurdular. Allah ona bunu vermiştir. Evet. Muterimsular Şarani Tembihül Muteri'nin de naklediyor. Bir seferinde Cenab-ı Davud Aleyhisselam Zebur okuyordu mescitte okudu, almadı, camide okudu, almadı, sahraya çıktılar. Kuşlar da toplanır, hayvanlar da halakanın gerisinde toplanır, Cenab-ı Davud Aleyhisselam'ı dinlerlerdi, diyor eser. Saydılar, Sadakallâhu'l-Azîm dedikten sonra Davud Aleyhisselam, 24 bin kişi ruhunu teslim etmiş o ahenk'ten. Tamam. cenab Davud Aleyhisselam'ın okuduğu Zebur'un ahenginden, mana ve tesirinden, savt'in güzelliği, kelamı ilahinin tesirinden yirmi bin kişi ruhunu teslim etmiş. Yok ki Şahani, ikinci bir celsede cenab Davud aleyhisselam zebur okuyordu, Süleyman aleyhisselam da kürsisinin aranın yanındaydı diyor, pır pır uçan ruhları görünce babasının elinden tuttuğu baba yeter yoksa yoksa önünden kimse sağa kalkmayacak dedi diyor baba yeter yoksa önünden kimse sağa kalkmayacak dedi diyor muhterem ünliler. davud aleyhisselamın namazı sesindeki Lahutilik ve Davudilik bu kadar ruhlarda <gülüyor> gönüllerde müessirdir. Olur mu hocam diyeceksin. Buraya Müslümanlar şimdi gönüllerimizin taş olduğuna bakmayın. Ya. Halal kazanç yiyen gönüller ipek gibi yumuşak, bal mumundan daha yumuşak. En ufak bir tesiriyle coşar, taşar Param parça olurdu. Şimdi ise Rabbimiz muhafaza buyursun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hutbe iraf buyuruyorlardı. Gençlerden biri Allah dedi düştü. Peygamber Efendimiz konuşmasını keserek yanına kadar geldi. Henüz daha ruhunu teslim etmemişti. La ilahe illallah. Muhammedur Resûlullah buyurdular, o zat ruhunu teslim etti. Peygamber-i Zişan Efendimiz'in mübarek sözü irad ettiği hutbenin manevi tesiriyle genç ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim etti. bil <gülüyor> بِالْجَنَّةِ Peygamber Efendimiz, o genci, o Allah kulunu oradayken daha cennetle müjdeledi. ''Cennet kuşudur, mübarek olsun.'' diye buyurdular. Sahabe, ''Ya Rasulallah, daha kendisi bizim aramızda, siz cennete girdiğini, gireceğini söylüyorsunuz.'' ''İşitmediniz mi Kur'an-ı Kerim'i?'' ''Ve <gülüyor> limen kâfe mekâme rabbihî cennetân, fe bi ''Rabbisinin makamı, huzuru izzette önüne varacağını düşünüp, korkan ve ürperenlere ''Bir değil iki cennet vardır.'' buyuruyor Cenab-ı Hak. Nasıl cennet muhteşem Müslümanlar? Nasıl iki cennet? ''Arzuhe ke semai semâi Diğer ayetler de ''Arzuhe İki ayrı ayet-i kerimede geçiyor. ''Cenab-ı Hakk'ın mümin kuluna vereceği cennetin genişliği, Bugünkü gördüğünüz arzlar semayı eklediğiniz zaman ne kadar genişse bir mümine o kadar cennet verecek. Gayzından çatla ey kafir. Bizim inandığımız Allah, mümin kullarına inananlara bu kadar cennet verecek. Yahu diyor, kendini üzme, yorulma diyor sizin gireceğiniz cennete pasaportumu aylak, ücretsiz vize edip üzerine de gene gitmem, diyor. Ya muhterem müminler, Böyle açıkça söylüyor. Sizin gireceğiniz cennete pasaportumu aylak vize etseniz de girmem, diyor. Cennette birkaç sufi ile, abitle, zahitle vakit mi geçer, diyor. Fahişeler Bağışlayın beni Konyalılar! Bağışlayın beni! Bu adilere bunu söyleyeyim. Fahişeler, orospular, sazendeler, muhamniyeler, müzisyenler, her türlü ayak takımları cennete gideceğine göre, cehenneme gideceğine göre, ben de cehenneme gönüllü gideceğim. Sizin gittiğiniz yere gitmem zaten, diyor. <Gülüyor> Muhteremniler, Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri insanı dalalete düşürmesin. Biz naşiz kullarını elinden tutsun, elimizden tutsun bizi bize bırakmasın İnşallah Ota. Men yehdi Allahu fahu almuhtad ve men yulil Allahu thama lehu minhaat. Kime ki Allah hidayet verirse ancak o hidayet erer. Kimi ki dalayette bıraksi kimse çekip çıkaramaz diyor kainatın yüce yaratığı. Evet muhterem Müslümanlar. Suvi edep ve terbiyesizlikleriyle bu dalalet çukuruna müstehap olmuşlardır. Kıyamet sabahına kadar çukurun tabanını bulmak için baş aşağı gidecekler. Sonra ne bulacaklarını ancak Allahu Zülcelal bir muhterem Onun için biz ecdadımızdan devraldığımız, selefimizden duyduğumuz, eserlerde okuduğumuz ve aklımızın yetişebildiği son hududa kadar La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyoruz. Rabbim bizi köklü imanımızdan ayırma ya Rabbi. Evet. Cenab-ı Davud aleyhisselam da zebuğu okuyor. Cenab-ı Hak cennete buyuracak ki size daha güzel bir ses dinleteyim mi? Dinlet ya Rabbi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sureyi i Muhammed'i okuyacak, muhterem Müslümanlar. Peygamber <Gülüyor> Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazretleri, ehli cennetin serrelerinin duyacağı ahenk ile Sure-i Muhammed'i okuyacak, orada dinleyeceğiz. Dünyadayken önüne oturamadık, dünyadayken kutsi ve mübarek nefesini ciğerlerimize çekemedik, Dünyadayken sohbetini dinleyemedik. Dünyadayken saflarına durup arkasında namaz kılmadık. Fakat dua ediyoruz. Ya Rabbi, Ya Rabbi bizi mahşerde, himayesinde kıl. Livaül ham sancağı altında haşret. Amin. Ali ve yüce şefaatine mazhar kıl. Amin. Cennette Rasulüne komşu eyle. Sonra da cennetül müşahedede Peygamber Efendimizin okuduğu bu Kur'an'ı sevdiklerimizle beraber dinlemek şerefinden bizi mahrum etme ya Rabbi. <Gülüyor> Muhtemelen Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sadakallahu'l-azim buyurduktan sonra Cenab-ı Hak buyuracak ki, ey kullarım size bundan daha güzel bir ses dinletmek istiyorum. İster misiniz? Buyur ya Rabbi. Ya ya. ecdadımızın duasıyla dua ediyorum Cenab-ı Hak o cennette cümlemizi cem eylesin Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri mekandan münezzeh olarak Sure-i Rahman'ı okuyor muhterem ümirler Sure-i Rahman'ı okuyor Esna-i Yübillah Er-Rahmanu alleme'l-Kur'an halekal insana alleme'l-beyân ila âhirihî Er-Rahman suresini okuyor ve neticede didarını lütfediyor, cemalini kullarına gösteriyor. Öyle bir ruyet, öyle bir görünüş, öyle bir vuslat, öyle bir elişki orada bulunan bütün müminler secdeye kapanıyorlar. Çünkü beşer takat ve tahammülü Cennette de olsa insanoğlu, insanoğlu cennette de olsa beşer takat ve tahammülünü zorluyor. Hani kütür kütür kırıldı derler ya, nihayet secdeye kapanıyor bütün kullar. <Gülüyor> Hâlık Hızrül Celâl Kemal Hazretleri, ey kullarım cennet darul ibadet değildir, başınızı kaldırın. Burası darul mükafattır, darul müşahededir, darul rü'yehtir. Yani secdeler, rükular, kıyamlar, dualar, niyazlar, ilticalar vesaire vesaire onlar dünyadaydı. Ne mutlu dünyada secdelerden zevk alanlara, muhterem üminler, ne mutlu dünyada secdelerden zevk alanlara, ne mutlu rükûlarda beli kırılıp başı eğilenlere, ya Koca Akif, o rükû olmasaydı eğilir miydi başlar, diyor. Şah, Sultan, Hakan, Kumandan, Bey, Bay, Zengin, Fakir, Genç, ihtiyar Allahu Ekber deyip rükûa eğiliyor. Yani, Celal ve kudretin karşısında iki kat oluyorum Rabbim diye teslim. Sonra muhterem Müslümanlar ilahi celal ve kudretin karşısında yokum ve hiçim deyip şerefli alnını topraklara koyarak Allahu Ekber deyip secdeye kapanıyor. Muhterem Müminler secdenin manası izzet ve celalin karşısında yokum, tüm varlığımla teslimim demektir. Böyle olunca Peygamberi Zişan Efendimiz Akrabu ma abdü min rabbihi ve huve sâcid. diyor. Kul Allah'a en yakin olduğu yer secdesidir. Kulun veçi bilhassa alnı en şerefli yeri. Varlığın en mütevazı yeri de topraktır. Öyle olunca şerefli alnını tevazuun zirvesiyle toprağa koyunca Cenab-ı Hak kuluna iste kulum vereyim buyuruyor. Secdede Cenab-ı Hak kuluna iste kulum vereyim diyor. Ötesi yok kul için. Nihayet bu muhterem olan Secdeye kapanmak. Elli defa söyledim. Büyük sultanlar, büyük insanlar, büyük nimetler gördüklerinde hiçbir şey onları tatmin etmiyor ancak bir şey bir şey muhterem Müslümanlar o anda şerefli alnını topraklara koyarak benim gibi naçiz bir kuluma alnımı secdene koyarak arzu ı şükranda bulunurum Rabbim diyorlar secde Mekke fethi Mekke fethi sahabe sey halinde akıyor haramı ilahiye, Kabe'ye doğru mekefet edilmiştir. Peygamber Efendimiz, devesinin yelesi üzerine alnını koyarak benim gibi kuluna Mekke'mizi tekrar fetih nasip ettiği için sana secdelerle arzı şükran ederim Rabbim diyor. Muhtememiler evvelce söylemiştim hatırlayacaksınız. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Mısır'ı ikinci defa tekrar fethedip Memlük devletinden Osmanlılara alıp mukaddesat mukaddes emanetleri İstanbul'a naklettiği. Onun için Mısırlılar Osmanlılara karşı daima buruk dururlar muhterem <gülüyor> Ne Nerede hangi Mısırlı'nın? Bilenler müstesna. Seyyid Kutup gibi, Muhammed biraderi Muhammed Kutup ve emsali gibi Osmanlı'nın İslam'a yaptığı hizmeti bilenler müstesna. Seyyid Kutup, Mısır'da Büyük Firavun, Abun Nasır devresinde şehit edildi, idam edildi biliyorsunuz. Ne mi idam edildi muhterem simolar? İslam, İslam, İslam dediği için idam edildi. Yani sadece Firavunlar devresinde değil, sadece Nemrutlar devresinde değil, Sadece Mekke müşrikleri devresinde değil tarih boyu muhterem Müslümanlar, 60'lı seneler Mısır Firavunu Abdü'l-Nasır, evet Seyyid Kutup ve arkadaşlarını, birçoklarını idama mahkum ediyor. İslam'ın son devirde en büyük şehidi diye anılır. Kabirleri cennettir, Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın inşallah. Nasır haber gönderiyor. Fizilalil Kur'an tefsirinin Arapçası kütüphanemizde var, tercümesi kitapçılarda var. Gençler, ittiraya, bir, bir rivaya tefsirleri olduğu kadar yetişebildiği kadar birleştiriyor. Fakat asrın mantık ve aklıyla da mezcederek Seyyid Kutup Fizilalil Kur'an'ı yazmıştır. Türkiye'mizde tercüme edilmiştir. Kitaplarda, kitapçılarda ciltlerle dolu tercümesi de var. Okuyunuz. Seyyid Kutup zindanda yazmıştır bu tefsiri. Sonradan gözünü kaybetti zindan da ve nihayet idama mahkum oluyor muhterem Müslümanlar. Zaten o günün mahkemelerinde evvela hasarlar sonra mahkum ederlerdi muhteremiler. Acayip ya evvela asar idam eder sonra mahkum ederlerdi böyle acayipti. Cenab-ı Hak sonumuza hayra getirsin inşallah otağıla. Abdullah sır haber gönderiyor. Özür dilesin bağış duram diye özür dilesin bağışlarım diye haber gönderiyor. Seyyid Kutb'un verdiği cevap bu. Bir mümin, bir münafıktan kıyamete kadar özür dilemez diyor. Muhterem Kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle ve Aleyha Hazretlerinden niyaz ederiz. Meseleyi şuradan çıkardım. Mısırlılarla aramız inşallah gene eskisinden daha güzel olur tabi. Evet, Yavuz Sultan Selim Han, namına hutbe okununca minberden, Yavuz Sultan Selim Han namına söz de geçiyor arada Osmanlıların adeti öyleydi Es Sultan i̇bn Sultan Yavuz Sultan Selim Han diye geçince altından seccadeyi kaldırıyor toprakların üzerine şerefli alnını koyarak ya Rabbi benim gibi naçiz bir kuluna bu fethi müyesser kılıp muzaffer gününü gösterdiğin için sana secdeler ederek şükran şükranda bulunurum diyor. Muhterem Mümiler Müminlerin hali bu. Yani gerçek şu ki büyük bir nimete nail olduk mu Resul-i de öyleydi. Rabbisinden büyük bir müjde aldı mı? hemen kalkar ve secdeye kapanırdı. Kur'an'daki secde ayetlerinde secdenin vücubu nasıl ki meşru olmuşsa öyleydi. Bütün sahabe öyleydi. Bütün selef öyleydi. Secde nimeti. Ne büyük nimet yüce Rabbim. Ya. Çok şükür. Çok şükür. Muhterem Müslümanlar İbrahim etmeyecem öyle diyorlar. Kabe'yi muazzamayı ilk defa gelip tavaf ederken uzun bir münacat manzumu var. orada ve ye kıya muheyminu kat asaka felen yesjud li mabudin ne kadar bu İbrahim her ne kadar günah ise de senden gayrinin önünde eğilmedi ve başı secdeye düşmedi Rabbim diyor. Muhterem Müslümanlar, Rabbimiz Kerem buyursun inşallah. Şeytan aleyhille lâne kul secde etti mi böyle yanar yakılırmış. Müslüman mümin böyle bir hadisede secdeye kapandı mı şeytan yanar, yakılır, tepinir, ağlar, feryat eder, uzaklaşırmış. Ve ne demiş biliyor musunuz? Ben secde edildim, itaat etmediğim için lanete uğradım. Adam secde ediyor ilahi gufran ve rahmete nail ve masar oluyor diyor. Evet biz secde ettiğimiz zaman nihayetsiz eltapı ilahi sonsuz lütuflara masar oluyoruz. Hatta muhtemelen Müslümanlar eğer secdede gözyaşlarıyla ile ey bir iltica olursa bir ömürlük günahını mümin secdede bırakıp anneden dolduğu gün gibi kalkıyor. Hocam bu bir. Vallahi bir secde de. Muhterem Cenab-ı Hakk'ın senatosu filan mı var? Cenab-ı Hakk'ın millet meclisi filan mı var? Cenab-ı Hakk'ın bakanlar kurulu filan mı var? Cenab-ı Hak bir makama gönderip de onay mı alacak? Taslik mi isteyecek? i muhtar. fa'il-i muhtar. faal li ma yurid. Bir şey ol dedi mi, kıyamete kadar öldürür, Harabını isterse de yerle bir eder, arzın merkezine kadar yıkar. E bu mağrurlar ne olacak öyleyse? <gülüyor> Muhtemmüller, tabii sual günü gelince göreceğiz inşallah. Sual günü gelince göreceğiz inşallah. Ya, şerefli alnımı tozlu topraklı seccadelerinize koyamam diyen mağrurlar, günü gelince görecekler İnşallahu Teala Konya'da biri öyle diyor bir zamanlar Konya'da biri öyle diyor caminizize külahım düşse hamala ücret ücret verir de aldırırım diyor caminizize külahım düşse hamala ücret verir de aldırırım diyor Böyle bugün milyonlar yetişmiştir müterem Türkiye'de. Hani Akif söylüyor ya, it yetiştirmek için toprağı gayet mümbit diye ne itler yetiştirmiş bu cennete vatan bu mümbit toprak. E ne olacak? Wal-akibatul-lil-muttaqin, <Sessizlik> <Sessizlik> akıbette gelecek de safer müminlerindir inşallah Allahu <Sessizlik> Teala akıbet takvanındır. Hz. Kur'an böyle diyor. Bizim şahıs olarak kimseye adaletimiz yok muhterem müminler. Ancak ancak Allah'ın buyruğunu bütün bir beşeriyete, sesimizin yetiştiği hududa kadar söyledik ve söyleyeceğiz. Söylemeye devam edeceğiz inşallah. Yoksa istiyoruz. Bütün bir beşeriyet iman neşesiyle cennete girsinler, cemal görsünler inşallah. Hocam şu cennet işini bir bağlar mısın? Ne oldu o cennet ahalisi? Secdeye kapanmışlar da. Cenab-ı halik ey kullarım burası darut teklif değildir, dünya değil. Burası darul mükafat ve mücazettir. kaldırın başlarınızı. Mevlamız buyuruyor, herkes başını kaldırıyor. Nur üstüne nur surur üstüne sürur muhteremim. Az evvel söylediğim o emali'de ru'yet bahsinde cemali hakkı görme bahsinde de müellif öyle diyordu. Yara'ul mü'minune bi gayri keyfin ve idrakin ve verdin min misali fayasuna'n na'ime izara'uhu fayakhshuna alal itizali. O gün cennet hatta müterem şumalar şöyle bir rivayet bile var bakınız mahşerde Cenab-ı Hakk'ın tecellisi kafire, münkire, münafaa murtedde beraber olacakmış bir defa mahşerde bütün beşeriyet Hazreti Adem'den son insana kadar bütün beşeriyet mahşerde toplandı mı Cenab-ı Hak mahşerde umumi tecellide bulunacak bütün insanlığa Sonra bu perde kapandı mı müminler onun şerh ve derdiyle cennetül müşahedeye kadar ah bir daha görse kafirler mahrumiyetin husranı içerisinde ateş tabakaları içerisinde mahvolup gidecekler. Ve diyor ki ehl-i tahkik, ehl-i tahkik diyor ki ateşten bu mahrumiyet kafir ve münafıklara daha ağır gelecektir. Tatlı bir atasözü, sözü, tatlı dedemizin tatlı sözü. Ben daima ata sözüne hadisi şeriften sonra önem veririm. Çünkü Osmanlı ecdadıma çok bağlıyım muterimimiler. Onların kapısında nöbet tutan bir kulum, bir köleyim. Rabbim ecdadımın nurlu yolundan beni sizi ayırmasın inşallah. Onun için ecdadımız böyle diyor muterimimiler: Allah kimseyi gördüğünden uzak etmesin diyor. Bakınız, bakınız, söz ne kadar tatlı! Allah kimseyi gördüğünden uzak etmesin. vekil olmuş düşüyor. Reis-i cumhur olmuş düşüyor parasa, muhterem Müslümanlar. Çok zengin olmuş servetini kaybediyor. Farz edin! Bağları, bahçeleri, çiftlikleri var, mal ve serveti var. İhlas etmiş, bir kuruş ekmek parasına mı? Olmadan evvel bu o kadar zor değildi. Fakat bu nimete mazhar olduktan sonraki mahrumiyet cehennemden de daha acı. Öyle olunca Cenab-ı Hak cemalini mahşerde umumi gösterecek. Müminler için cennette daimi. Burada şunu da söylemek istiyorum muhterem Müslümanlar. Nedense bugün sohbet böyle açıldı. Bu hiçbir hazırla dayanmayan bir varidatı ilahi. Ben size Peygamber Efendimiz'den güya bugün daha tatlı şeyler sunacaktım. Şunu söyleyeyim muhterem Müslümanlar. Acaba cennette Herkes cemalullahı aynı mı görecek? Herkesin Allah cemalinden aldığı tat ve zevk aynı mı olacak? Hayır. Hayır muhtemelen. Görüşlerin müddet ve adedi de dünyadaki makam ve halimize göre Gördüğümüz zaman alacağımız zevk de dünyadaki halimize, istidadımıza görevi. Bayezid-i Bastami öyle diyor. Bayezid-i Bastami öyle diyor. Allah'ım öyle kulların var ki eğer onların gözü cemalinden bir an ayrılsa cennet onlar için ateş ve cehennem olur diyor. Eğer onların gözü cemalinden bir an ayrılsa cennet onlara cehennem ve ateş olur, diyor muhteşem Müslümanlar. Bu bir. İkincisi Rabiatul Adevi'ye bir yerden geçiyormuş, o meşhure hanım, aşika hanım. Doktor Abdurrahman Bedevi, Kahire ediplerinden, şairlerinden bu hanım için bir eser yazmış. Eserin adını öyle koymuş. Şehide Işk aşk, radatül adaviye diyor. Aşk şehidi, radatül adaviye diyor. Aşk şehidi. Ya sevgi ve aşk ne muazzam şey. Muhterem Müslümanlar. <gülüyor> Melana Celaladdin Rumi, Melana Celaladdin Rumi mesnevisinde öyle diyor. Üşkest, tarik, rahul Peygamberi ma. Maza'i aşkiyim, aşk aşk madarı ma diyor. Bizim Peygamber Efendimizin yolu aşk yoludur. Biz aşk zadeyiz. Anamız aşktır diyor. Şu halde İslam'da her şeyin üstünde bir sıfat var. Sevgi yine sevgi yine sevgi muhteremimizle. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri birbiriyle karşılaşan iki mümin hangisi daha tebessümle selam verirse Allah ona daha yakındır. İki karşılaşan dost olan mümin hangisi diğerini daha çok seviyorsa Allah onu daha çok seviyor diyor. <gülüyor> İslam bu. Muhterem müminler, beyler, baylar, yüksek makam erbabı, diği eşeğe bunu yaptın diye Müslümanları kirletmek isteyenler, cinayet ve şakavetlerine Allah'a gönül vermiş müminleri müşterek kılmak isteyenler, İslam'da cinayet mi, İslam'da şakavet mi, İslam'da katil mi, İslam'da soygunculuk mu, İslam'da adat... Haşa! Haşa! Milyar defa haşa! İslam, A'dan tepeden tırnağa, bütün varlığıyla sevmektir, sevişmektir, kardeşliktir, uyuşmaktır, kucaklaşmaktır, tek vücut olmaktır. Bir buçuk milyardan, bir buçuk milyardan Allah ve Resulü ve Kitabullah'ın istediği bu kardeşlik, bu kuvvet ve sevgi muhterem. Niye böyle yapıyorlar? Yakıyorlar, yıkıyorlar. Siz yaktınız, yıktınız diyorlar. Niye böyle? Dertleri Müslümanlar ve İslam muhteremler. Ama söndüremeyecekler. Kapı caminin muhterem cemaati söndüremeyecekler. Muntafi olmayacak bu nuru i huda, dinle beni. Yakacak bir gün elbet söndürmek için gıfleyeni. Hayali ve Ebedi Nur bir gün daha göreceğiz inşallah Muhterem konyalılar bir gün daha göreceğiz inşallah bütün Afak alemi nuru iman nuru Kur'an ve nuru Muhammedinin sardığını yine hep beraber bir gün daha göreceğiz inşallah eşkıya yok cinayetler bitmiş. Gönüller Kabe haline gelmiş. Vicdanlar tertemiz. Mahkemeler bomboş. Zindanlara kimse girmiyor. Artık cadde ve sokaklarda suçlu dolaşmıyor. Hep ehli cennet, melek, haslet, haslet insanlar dolaşıyor. Böyle bir günü hep beraber bir daha göreceğiz inşallah muhterem müminler. Muhterem Müslümanlar şunu söylüyorum. Cennette herkesin Cemalullah'ı görme istidadı dünyada kazandığı kemal nisbetindedir. Durma çalış onun için, durma çalış mümin kardeş, durma çalış. Allah'a çalış, Kur'an'a çalış, İslam'a çalış, imana çalış, Hz. Fahri kainatın yoluna çalış, gayriyle, gayriyle pek fazla münasebetin olmasın, bu vatanı cennet vatan haline getirmek için nefsini yetiştir, evladını yetiştir, etrafını yetiştir. Herkes için en faydalı olan neyse bunu yapmanın derdiyle durmadan çırpın. Hem ağla hem ter dök. Akif öyle diyor, muhterem cemaat. Akif öyle diyor, sadece ağladın olmaz diyor, Terleyecek din de. Sadece terledin, mefhum muhalifi, sadece terledin, olmaz! Gözyaşı ve aşk ve sevgilerle secdeler edip, dualar edip yalvaracaksın Mevla-i O vakit, o vakit Yüce Mevla bak gör ki neler bahşedecektir. Ve senin benim olmaz dediğimiz şeyi Rabbimiz nasıl olduracaktır, göreceksin mümin kardeşim. Rabbimiz talih ve tek Dünyadan hazırlanmayı nasip etsin. Onun için Peygamber Efendimiz ne diyor? dünya mezve'atul ahira. Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Bazı insan var cemalullahı her an görecek cennette. Bazı insan var saatte bir görecek. Bazı insan var günde bir görecek. Bazı insan var haftada bir görecek. Bazı insanlar bayramdan bayrama umumi tecelli olacak, vakit görecek. Bazı insan ve hakede ve hakede. Görüşteki, görüşteki fevkaladelik bazı insan var, kirli camdan görür gibi görecek, dünyadayken Allah korusun. Hali idi. Bazı insan var, onu onunla görecek. Ya Rabbi, ya! Rabbi bi Rabbi Fahri kainat, Rabbimi Rabbimle gördüm diyor. Gör. Yani, bütün varlığımdan soyundum. Gören de o, görülen de o oldu diyor. Ra'yti <gülüyor> rabbi bi Muhterem evet bu da bugün böyle, tecelli böyle. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine geçen cuma ki dersimizde nur dedik muhterem üminler. Biz mi dedik? Hayır. Allahu Zülcelal Kur'an-ı Kerim'inde Esraîn-i Gadice aikum minallahi nurun ve kitabun mubin. Gadice aikum minallahi nurun ve kitabun mubin. Ey müminler Allah'tan size bir nur gelmiştir ve her şeyi açık, en açık şekilde beyan eden Kur'an-ı gelmiştir. Bismarck öyle diyor. Bismarck Almanya'nın meşhur devlet adamı, hükümet başkanı Bismarck öyle diyor. Bütün kütübü, semaviyeyi tetkik ettim, hepsini tahrif edilmiş, bozulmuş gördüm. Hazreti Muhammed'in getirdiği Kur'an, harf ve noktasına kadar dolduğu ve geldiği gün gibi taktaze diyor. Eğer beşeriye kurtulmak isterse Kur'an'a sarılsın diyor. Bismarck, Alman. Devlet adamı, hem de kudretli devlet adamı, Hamburg'da dağ gibi bir heykelini yapmışlar gördük. Hamburg'da Bismarck'ın, Muhterem Müslümanlar, Almanya seyahatlerimiz olduğu defaatla biliyorsunuz. Evet bu zat öyle diyor, ya Muhammed, ya Muhammed, gününde gelip de sana yetişemedim. Sahabeyin arasında İslam davası için koşamadım, ter dökemedim mübarek nefesini ciğerlerime çökemedim ya Muhammed mahşerde ümmetine şefaat hakkı verildiğinde beni de manevi yardım ve şefaat ve lütfundan mahrum etme ya Resulallah ya. <gülüyor> Muhtemel Müslümanlar bu nur için bu nuru mücessem için Fahruddin Irak'i Lemaat'ının mukaddemesinde şöyle diyor bakınız evet ben size peşine söyledim. Darılmaca yok. Hicaz'a gidinceye kadar Resulullah'tan bahsedeceğim dedim muhterem Bu sözümü yerine getireceğim inşallah o teala. Evet. Fahruddin Irak'i büyük gönül eri, büyük İslam aşıkı, şairi, edibi, velisi Lemaat Nam kitabının mukaddimesinde şöyle diyor. Peygamber Efendimiz'i kendi dilinden konuşturarak yazmış mukaddimeyi. Şöyle diyor muhterem Müslümanlar, ''Rûşen şevet zi rûşeniyyi men cihan'' Evet, gözler ihtiyarlıyor muhterem Müslümanlar. ''Rûşen şevet zi rûşeniyyi men cihan gerperdeyi sıfatı hu tezheme furu deram'' Ben diyor, ben diyor, eğer Yüzümün Muhammedi ve Ahmedi perdesini çeker de, hakikatı Muhammediyle tecelli edersen, kainat benim nurumla müstahap olur, cihandaki bütün aydınlık benim nurumun işrakından ibarettir diyor. Ziruşeniyimen cihan, cihandaki gördüğünüz bütün aydınlıklar, gönül aydınlığı. Ruh aydınlığı, dünya aydınlığı, ahiret aydınlığı, alemde ne kadar aydınlık varsa nuru Muhammedinin aksinden ibarettir diyor. Ve devam ediyorum muhterem Müslümanlar. Ez arş ta ta ferş hem ederre i der nur-ı afita bu arştan ferşe kadar semavatın öteşinden arzın merkezine kadar bütün ecramu semaviye verilmiş ne kadar nur ve aydınlık varsa münevver nurumun ve kalbimin aydınlığının aksidir diyor. Muhteremimler Fahrutdin İraqi taramamızın dilinden ve şöyle diyor. Bahrimuhit ve şey ezfez ezfez feyizum basit lemai eznuri eşram. Gördüğünüz okyanuslar, muhterem şuralar ''Gördüğünüz okyanuslar benim coşkun fezimden bir damladır.'' diyor. Müminler. Peygamber Efendimizin dilinden öyle diyor. Gördüğünüz şu büyük okyanuslar var ya, ''Benim coşkun fezimin karşısında bir damladır.'' diyor. Dünyamıza doğan güneş, ezelden ebede hayat ve ışık veren güneş, benim parıldayan vesçimin ve nurimin nihayet bir kuzmesidir bir çimkesidir diyor Muhteremimler Ve şöyle devam ediyor. <gülüyor> Ervahı kudüs çiğist, numudarı maniyem, eşbahı ins çiğist, nigehtarı <gülüyor> Kutsi ruhlar nedir biliyor musunuz? Hani Hızır <gülüyor> Aleyhisselam diyoruz, falan büyük veli diyoruz, Abdülkadir Geylani diyoruz, Baizli Bastami diyoruz. Cüneydi, i diyoruz, ve emsali mukaddes ruhlar, ruhaniyet sahiplerinin bu nuru nedir biliyor musunuz? Benim manamın görüntüsüdür. Şu halde muhtemel Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'den sabahı açına kadar geçen bütün İslam büyükleri Peygamber Efendimiz'in nurunun zaman zaman zuhurundan ibarettir, o kadar. Peygamber Efendimiz'in mucize direğine çekilmiş bayraklardır bunlar, bayraklar. Ben bazen Nurcu kardeşlerimi öyle diyorum, onlar bana darılmazlar. Yani tarikat erbabı, müritler, dervişler, o birleri, diğerleri filan. Ben hocayım tabii. Kimse kusuruma bakmasın. Bazen kapı caminin muhterem cemaati, bazen latife de ediyorum. Yahu herkes şeyh oldu maşallah biz hocalıkta kaldık filan diyorum. E, bu nimet de bana yeter inşallahu teala muhteremimler. Tamam mı? Buyur. Kemal Efendimiz için Fahrettin-i son beytini söyleyeyim ve ezanımızda okundu tabi sözü keselim inşallah söz uzanur gerkalanın derlisem cemaati fazla da geciktirmeyelim muhtemel Müslümanlar Fahrettin-i için Peygamber Efendimiz Hazretleri için lemahatında şöyle diyor en, en sonra hurşidi asumanı zuhurem medar zerratı kainat eger geçti masaran dünyanın Varlık ve yaratılmış asuman ve semasının tek güneşi benim. Bunu Allah böyle istiyor, Peygamber Efendimiz yoksa اَنَا سَيِّدُ وَلَدَ adam وَلٰى فَقِرٍ لِوَا اِلْهَامْ بِيَد۪ي وَلٰى فَقِرٍ اِلٰى خِر۪ه۪ Ben Ademoğulların efendisiyim, iftihar etmem hadislerde böyle geçiyor. Peygamber Efendimiz herhangi bir şeyle, kendi sözü olarak büyük bir şey söyleyip onunla iftihar etsin, Haşa ve kella, muhterem Müslümanlar, Allah'ı, Rabbisi böyle istiyor. Söyle Muhammed'im diyor ve öyle diyor. hurşid de asuman-ı zuhurem adepme, acepmedar, zerrat kainat, eğer geçti masram, var olanın, zuhur eden bütün eşya ve kainatın güneşi benim, kainatta gördüğüm her zerre benim nurumu taşırsa taaccüf etme diyor. Allah öyle yaratmıştır. Ha Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime şahadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime tayyibe, tayyib-i mübarekesiyle Mevla cümleminde çene kapamalar nasibi mukadder eyleye. Hakka hak bülüp hakta ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyen zümreyi salihine ilhak eyleye. Şeriatı garra-i ahmediye muhammediye temessük ve ittibalarımızı yevmen fevma müzdad eyleye cümlemize ve bütün inanmış kullara cennet nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Subhan ve ve selamun ve rabbil